Secde Suresi Mekke'de indirilmiş olup 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif la... نزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. Em yaquluna iftara bel huvel hakku mir rabbika litunzir kavmen ma atam min nadirin min qadrik مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Bilakis o gerçeğin ta kendisidir. Senden önce kendilerini uyaran, hiçbir peygamber gelmemiş olan bir toplumu, doğru yolu bulmaları ümidiyle uyarman için, Rabbin tarafından gönderilmiştir. Allahü Rabbi خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي Allah o hak makbuldur ki gökleri yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları altı günde yaratmış, sonra da arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. Sizin ondan başka ne haminiz, ne şefaatçiniz vardır. Hala gereğince düşünmez misiniz? emre <gülüyor> ya'rucu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 Zalika alimul gaybi ve'ş İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen alemleri bilen, mutlak galibe ve kudret, mutlak rahmet sahibi odur. Ellezî ahsene kulli şey'in halkı ve beda halqa'l insâne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 Sonra ona en uygun şeklini verdi. Ona ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz. وَقَالُوا <gülüyor> Bir de, a, toprağın dibinde toz olup kaybolduğumuz zaman, gerçekten bu hale gelmiş olan bizler mi yeniden yaratılacağız?'' derler. Hatta onlar, Rablerinin huzuruna varacaklarını da inkar ederler. Sendeki, sizi canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek. Sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. وَلَوْ <Sessizlik> Bir görseydin o suçluları, Rablerinin huzurunda mahcupluktan başları önderine eğilmiş şöyle derken, Gördük, işittik ya Rabbena. Ne olur bizi dünyaya bir gönder. Öyle güzel, makbul işler yaparız ki. Çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık. <gülüyor> Eğer dileseydik, bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmı ile dolduracağım hükmü kesinleşmiştir. Veduqum bima nesitum lqaayum ikum hada inna nesinakum. وَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ Öyleyse siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu sürdürdüyseniz biz de bugün sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın bakalım sürekli azabı. اِنَّمَا يُؤْمِنُوا Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki, kendilerine o ayetler hatırlatıldığında, derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd onu takdis ve tenzih ederler asla kibirlenmezler. Teccac'a ce'a ve Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümid içinde olarak Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمَّا اُخْفِيَ لَهُمْ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 أَفَمَن كَانَ كَانَ فَاسِقًا يَسْتَوُونَ öyle ya mümin olan hiç fasık gibi olur mu bunlar asla bir olmazlar emmellezine amenu ve amelussalihati felehum cennetul me'wanuzulen bima kanu ya'melu İman edip güzel ve makbul işler işleyenlere yaptıklarına karşılık konukluk olarak mehva cennetleri vardır. Ve emmel lezîne fesekû fe mevâhumun nâr kulle mâ aradû en yehrucu minhâ u'idû fîhâ u'idû ve lehum Yoldan çıkmış fasıkların ise, barınakları cehennemdir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya itilirler. Onlara, cehennem azabını yalan sayıyordunuz, tadında görün bakalım, denir. الْعَذَابِ دُونَ الْعَذَابِ يَرْجِعُونَ o kafirlerin dönüş yapmaları ümidiyle onlara en büyük azaptan önce dünyada açlık, musibet, esaret, ölüm gibi peşin bir azap tattıracağız. <gülüyor> Rabbinin ayetleriyle kendisine nasihat edildiğinde, sırtını dönüp uzaklaşan kimseden daha zalim kimse olur mu? Biz o suçlulardan elbette intikam alıp onları cezalandıracağız. Ve lekad âteynâ Mûsâ'l kitâbe felâ tekûn fî ve huden şu bir gerçektir ki, sana verdiğimiz gibi, Musa'ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi, ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla, onun da böyle bir vahiy aldığından, hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı, İsrail oğullarına rehber kıldık. Onlar sabrettiği ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları müddetçe, biz emir ve irşadımızla onlardan doğru yolu gösteren önderler tayin ettik. Senin Rabbin kıyametteki büyük duruşma günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar arasında kesin hükmü elbet verecektir. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ مَسَاكِنِهِمْ يَسْمَعُونَ Yurtlarında dolaştıkları nice nesillerin hayatlarını sona erdirmemiz, onları doğru yola irşad etmiyor mu? Elbette bunda ibretler vardır. Hala nasihat dinlemeyecekler mi? Görmüyorlar mı ki biz otsuz kır araziye su sevk ediyoruz? Onun sayesinde hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hala bunları görmeyecekler mi? <gülüyor> Bir de eğer iddianızda doğruysanız bu fetih, zafer veya kesin hüküm ne zaman derler? قُلْ De ki, fetih günü kafirlere imanları fayda vermez. Onlara mühlet de verilmez. Şimdi sen, Onları kendi hallerine bırak, yardımımızı veya onların helak edilmelerini bekle. Çünkü onlar da senin helak olmanı bekliyorlar.